Thank <sweak> you. İnek atlar tetralabiller yumriller ismiller nesi? Ne? Ego Federaki den öğrendi çok eski taktika. Kredi kartius kart yok, afrodis. Sen oynamışsın yarısı, e kazanmasaydın sizdaki mazında. Asık direvre abor <gülüyor> tolu. Ego hangi yarış konspis yuza kazanmamış yuza? Yes. E yes. Yes. yes yes yes yes. Mavi sarap. Mavi bardak, mavi meze ve soğuk Yeşil, yeşil Mavi, mavi, mavi mavi Mavi, mavi, mavi mavi Ağaç, yeşil, gök mavi <gülüyor> Kürek, yeşil, deniz mavi Ağaç, yeşil, gök mavi Türeklişim değil bari. Kabak. You know kabak. Kabak yesin, hiyar yesin. Ananın dolum Nerede sinyus? Nerede sinyus? Sami su doktoruza götüreceğiz duydun? Yok bre. Pilosarius Antonine en aherit yatakta. Alt üstü tam o pozisyonda geri yatık. Oppositus. Ohh ibre. Abuni nokta ki Pilosarius göz doktoruza Ne <gülüyor> Nitzin gözü bozuk doktoruz. <gülüyor> Belki deliriyorum, deliriyorsun. Ineridis iki banda yapayalnız E ve potsa. Gibi, bak karanlıklar salakis. E, Beliserus dedemiz, fakat <gülüyor> doktoruz dediniz. O divanı göklerim kıttında En ki yu Haydi ayı münebet, sen yüze ismala dikiyum dikiyus de giriz Sen yüze hey. ismala dikiyum dikiyus de giriz Sen yüze ismala dikiyum Sen insan Oy, bre, Sabah Tuzmov değildir Yok bre, yok bre Anası tam cebe kalacak zamanda Kadili Seytan vizite gerekir. Sabatius evde yoktu. Seytan gözle görülmüyoruz ama Kadil'in atlaması da tam bir erkek gibi. Seytan'ı simitirimiz. Ah! Oh! <gülüyor> Sonunda da hayal olarak ortadan kaybolakız. Adzele zemkinos. Duvayım <gülüyor> be. Sen nereden bilakis? Anası söyler ki. <gülüyor> Sen seni duydun? Neyi? Teodora i̇bn <gülüyor> Ego var ya ego, Bizans valisi olaktır. Bizansi 24 dört saatte muma dönderdir, yumu dönderdir, yüzü dönderdir. Yuhaniyisi sen valideyi deyna esekyum esekyus esekyidiz. <gülüyor> divaesteo madre deus madre e esekti kadar Sokağa atısı kilamaz bir davası, terör yumu, terör yusu, Zeus rahmet eylesin, yum eylesin, yus eylesin idis, imparator yus zamanından zamanında bir süre giren basi bozukluk katasyon verilmesi ve Bizans'ta terör örgütlüm kökünüze kazınması en prima problem. Ah, sokağa istiniz mazete, mazete, mazete. So kaprisiniz demektaispit. Başesteon, başesteon, başesteon sizi ister. Biz kaynakti. Bizarda Visigotlar ve Ostrogotlar ve Avartlar bir anda tarafıtan. Biz asteçte dağıtılabilir. Ortalık so kapris. Saldıracaksın, dekapende kisi. <Gülüyor> Auguste bak bak <Gülüyor> Dert oluyor mu? Dert oluyosu dar bu keydicisi. Kim tömürler versin, vermesin, versin ki o kadar. Sen de dertini Emredersin ki, emredersin, biz emrederseniz sözümüz olmaz. Ah, sindas sistemin O da burada imparator olacak. Yaosp'ü tekini versin, yok, versin yosu <gülüyor> Karış Pera'yı istedin? Teodora, salimin içseyin. Neredesin, yu mu? Neredesin, yuz? Neredesin, yuz? Bu Ferrari'nin hali ne olursa, süsü? Nereden gelakis? Pera'yı atağı, arabaya, taktiremana, kapattak, sotseyi, güzelyom, güzelyom, güzelyom, güzelyom. Nereden gelakis? Demiş cüm, demiştim, cüm, demiş cüm. <gülüyor> Pera'dan? Sen yani de el akadir, diyor göle, yayan yur ya, Geçse sokakta koltes yumla mı nala sakin? İyis olmasa korumalar yumla atasak. Saat değil haberin var. Üstünde gelme Yuski. Geçse gezmelerimi de en burası gelme yok ama Pardon yun pardon Yus. Pardoni. <gülüyor> <gülüyor> Geçsenin bu saatine koskotsa imparatoritse sokakta avantür yum var yakis. Sana <gülüyor> <gülüyor> Sen zax şeyler istesin Sen mu Sen yiyorsun. Sen iyisin. Senin zanım kavga var işte. Hayır sen misin? Koskocayı pırdurcuk yetirsin. Sen hiç sokaklarda dolaşmazsın. Ortalık karbakalistik yom mu? Karbakalistik yiyorsun. Karbakalistik yiyiyorsun. İster namuslu ister, senin ister atsayıf. Gülü sevatis dikeni pansumanyum pansumanyum pansumanyum. <gülüyor> Ölüm pederaki ayı oynatisi dikeni ayı dikeni. Çok <gülüyor> <gülüyor> terepli adam Ego pederaki. Hipodromda herkes severdi, sayardı. Senin pederaki dedi, renkler değil idi. Zeus'un arnavutu. <gülüyor> köylüyüm, köylüyüm. Köylüyüydü. Eyvah senin gibi Makedonya'dan gelmedin zaten. Olabilir. Dilek gibi sanki de buralara geldim. Yıldım bitti Gel, bizim misimizin kutsal al yeks. Bileks. Unuttum ya salışmalıyım salışmalıyım salışmalıyım salışmalıyım iyi biz. Yeks misini bozver. Sen şimdi diye unutturmaya bakıyorsun. Nisin? Senin gibi en artistin en adam sözler imparator itse şey yap Ego yüz seni ego emlendi, imparator senin imparatoriçe yapar. Ego evlendi, ego seni Senin Sen'siniz, sen'siniz, sen'siniz! <gülüyor> <gülüyor> Bu peranın hali ne olur? Satyus, siz! Trafik yuma kapatsak, satyus! Bok yu! <gülüyor> <gülüyor> Ata arabaya tartıramana kapayınsa daha beter olur. Ahalisi değiştirmek gerek yum, gerek yüz, gerek iyisi. Ostrogotlar, vizigotlar feradan temizlenmedikten sonra ne yapsak bozuna, Ara sokaklarda ostrogotların gittiği tabernalar sik amdalıyumu, sik amdalıyusu, sik amdalıyus! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok bre! Kilo var, kilo. Dansöz gibi kilitle. Nereden geldiğini sormazsın. Hmm. Çok sey örendin sen bu dansözden. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda yanımda sen de dansöz oldular ki valiliklerin, yargıçların, tesislerin, yasaların, kadendin, savaşların, hepsi kocamanena komedya. Komedia del arte. <gülüyor> Asil artist sensin sensiniz. Ama sen kötü bir artistsin. Eğer oynadığımız oyun ala sürüyorsa ego iyi oynadığını. Anladık mı? Nereden geliyorsun? Demissiyon. Demissiyosun. Demiruru sos. Sana <gülüyor> ne ol? Sana ne ol? Sana ne diz? Tebana, tebana. Geceleri bellik bellik sokaklarda sürdükken kemer altında herkes. Beşer seni sevordurur, <Gülüyor> sevordur. Jack. Olmadım, gittim, geldim, ölçtüm, biçtim salımda. İşte Ah Teodora, Teodora çok madara, dün bir asın, aftosu, nartosu, onun altın tatonsuyla aldaton suseda. Allah'ım! senin evde kimi aksamlar kimi ikindi saatler biz de çaya da aftos geleceğiz yok evet, müsairin nerede aftos kim gömetti ki yorgunlatsak rahmet bu rahmetli sır rahmetli sipedera ki efsevermente olmuyor yorgun ya ni yorguna göre uzatıyorsun. diyorsun ego kim aftos kim ser mira koyar ya yorgun senin evde girerken gözümle görmüşüm görmüşüz görmüşeyiz siklerim siklerim siklerim <gülüyor> anlat kimdir bu kadim Anamızda size neler atsak susak olmasın. Hayır böyle panayot ol. Soksak ve temiz ana Nerede tanıcı? <gülüyor> en akşam deniz izinler dolası akis de diyor Kadir. Ya yanda gülü akise nasıl gelse nasıl ortaya atın? Üzerinde filler var. Gelse kadinin gözlerini gör kadini Kadir'in göğe bak akış. Ego'da Kadir'e bak akış. Kadir'in gözünün içsinin dibinin uçsu güler. Sarpı mento, beslerimden yürümento kemerlere kadar ise mento kemerlerin orada geçe kadar birden yürak iş, koçarak boynumda serlak iş, tabi sapsalmaz mento, ee <gülüyor> kodak hadi bir kolların arasında siki siki tutak iş, kadinin kokusu basimi dönderyum dönderyum dönderyum... Ne? <gülüyor> Sonra da tanımadık ee ne kadineri, evinde getiriyum getiririz getiririz. Yok be de hani pat diye katil, atil atsak kadinerden değil, o akşam yerli izinini öğrenebiliriz. Ha, oros mü, oros müs, oros müdes. Sırf bana geldi? En dul kadim, kocası ilan savasında mordum, mortis, mortidis. desin. Kadın habisin onu oturak izledi kadın yengesi en az yere argüen Kilisesi'nde bulsakız, bu sakiz diyor satirikon bahsesinde bulsakız, sakiz onu evde gittinizim çok daha doğrudur. İsneleseydi bildiniz kadın adam ne eliye yani besindi, habisin onu yaslı zenginle evlendirmek ister. İsmini <gülüyor> de bu kadını çok mu lazım mı? ne? Atselli, Ne? değil mi? Sen kim kurttarız değil mi? O duwa yaptı. Zeus'un isteği değil, sinirsiniz, sinirsiniz. Seviyorum, seviyorum, seviyorum, <gülüyor> seviyorum bizi. Basket dediniz yok Sizin kafayı ego aptalı takakısın. Yani hiç adres takakıs? Valli kararname usta takakıs? İmparatorlara ne seyehme muhalefet hani takakıs? İmparatorlara iyi paratolum ana Biz de prima problem problemi bir yorucu adamda. Asıl trima, asıl Yok mu ne yok böyle. Allah. Anlam olarak berrak, dünler, akış ver açık. Ağustos meydanında her sabah Teodora Karış'ının heykeli gibi grafis, her isim ters gibi açık. Ege uçsuz at sıksız diye basiyona <gülüyor> yaptırmışlar herhalde. Kadri nalı ne? Yok. Ya bir bası unutmuş. en aptal gülüş diyor o zaman balık gözü. Şimdi Teodora o götün mekili de benziyorsa. Hiç de güzel kadın değil. Gece yatakta görsem korkarım, korkarım, korkarım biz. Yok <gülüyor> senin kendi çok güzel kadınsın. E, e, ne bilakis sen güzelle görürsün. Ne leğen sen? Valla diyorsunuz. Rametim, rametim, <gülüyor> sun rametimiz peşlerinde iyi yapamadıktan. Deskiyim para dolayım para dolu şeyler başlarken diye ki al ki nelesinden dolasayız. Bunlar zanaylarin ne yaptıklarını. Madem bunlar da sokakta çıkasapıyoruz. Hem para doluyalıyız, ipotonda görürler ki. Hem para dolu seyalı deskidesede hem de türler arkasından. Keresnos, gelme yakışsın. bu akşam çok etiyor on Yarın akşam gene toplanacağız burada. Karar vereceğiz. Çok geç kalma, çok geç kalma. Memleketlerden gidiyoruz. Artık aksiyon yok, aksiyon hiç aksiyon biz. Morutoysun yalnız, morutoysun yalnız. Morutoysun <gülüyor> yalnız. Aksere, işte seytan anlatılıyor bu. Önce bilmek lazım, kimdir senin aksiyon? Vadil, abeli illegal örgütte. Asikleri yürüyorum seni. <gülüyor> Örgütü başka, aksiyon, aksiyon, aksiyon, aksiyon, aksiyon, dalita dinazartı datira mati pascalia önce datira sak Zeus tize veririm sevuzu veririm sevuzu veririz idinize. Size de, size de, size de, size de. 20 onurluklardan daha mega onurluğunuzu bakla. O onurunuzu size veren Zeus'a onur getiriyor. getiriyorsun, getiriniz. Biraz bu kilise mahbet dinbet dinbetsiniz. De abla zaten. Var diye da falandı filozofyano, nohanda. Smash istiyor, smash istiyor, smash istemiyoruz. Zenginler yoksunların ailesine dardan alt sinsek veririz çok az değil. Zenginler durgunu feraat siz yoksunlar açlıktan. Feneri yum, feneri yum, iki tarağı huzur bulsun için, Birinden eksitip ömrüne eklemeniz yumunuza ve adinizi yakisir adalet olur. Komünistim, komünistim, komünistim. Ne? Eğer esiklik zeynilerin sipalisi yoksullara dayıtmakla da alaksaksa nitsin bu yol denen müyüm denen müyüz denen miyiniz bazeste bu bazeste bu bazeste bu bazeste Nereye? Ya susak işte sıkarsın. <gülüyor> Ve öyle hep aynı noktam insiklamı yakarsın. Elini biraz dedi ne diyor mu? Ne diyorsun dedilsin. Tamam yok tamam, tamam, tamam yok <gülüyor> Ne pümbü öfüyorsun öyle <gülüyor> Ego var ya, ego herkes tarafından da moriumla dinilmak istiyor giz. Herkesin nimet baskarı <gülüyor> yani, olması, <gülüyor> senin malın elde alır. Baskasında baş yamasın. Papaz yum, papaz Yusuf papazıydı. Anladık ozu. Ma sense um, ma sense gosto fazer <gülüyor> se tem. E na yeni bir adam gibi kafasından çok gözü olan imparator da her zaman çevresini kollayaktız. Dünya devletinin erisin tabii masın diye. adaletsizlik git algalarında uygulamak sayıyı uykuda batmıyor mu? Sikiş sekiyor tutakiz. Vergiler yoksullardan alılır mı? Yani zenginlerden zengilerden emisin sen? Ortalıkta zengin bulunmazdı. <gülüyor> Erkekler yoksul. Bazı sterum bazispius bazispius siz biliyor musunuz kimse git kim yok? Ne eyko biliyor kim zengin kim yoksul eyko yoksul olup zengin olan kilisen. Kilise, kilise yap da maestriyö dedikleri kesek devlet kapkın et sakın. Kilisenin durum sol taraf. <gülüyor> Fatih iki bardağa yapın etsak boyaksılar götür, götür, götür, götürürüm götürürüm götürürüm sol sekiz kere yüz kere milyon kere. Işte oh yani. esol esik yumuşol esik uzuz ol esik. Es es <gülüyor> Tüm boyaksılar astalar atırak. Buraya bas eskiyosu <gülüyor> bas eskiyosu <gülüyor> bas eskiyosu. Aslanlar ya bak 6 Ya bilmezsin madenasi. Devlet biz sen 78 batarya yok madenasi. Asiktir ediyoruz. <Gülüyor> your good boy on my side. O oh, dibisi. Orible! Oh, Sen de um başlatıyorsun, başlar iyi dişsin. İsimiz de burada, peşimizden. Yütün yalıs sesi benim kökünde kasimeye karadınız. Çok dikkatli, dikkatli, dikkatli. Ne? İpratoru izlemezsen bir sorun temizleyeceksin zaten. Kanaş olsun, yerde kalmayacak. İntikamlıyım, intikamlıyız, intikam ediz. Zaten imperator kuryane ordusu ağırdusu ve ordutan maviler var. Bizi bizim orduyla savaşmak savaşmaktı. Yüz bin devirmek devrime, o devrildikten sonra en ağırlığı düzen kurulatsın. O zaman orduda bize katilatsak, yüz biner ordusu? Falayı asker Verir için bizim kol parası olarak. Ne işim parasını geçerler bizim tarafı. Mihal Anastasius neyim imperatorus? Anastasius maristokrat, bir maristokrat, bir sarı maristokrat. Yüz bin yaralı da siz, olarak gelmişsiniz. Yustinus neye? Ben asker saray muhabisi alayına aitti, sonra komutan yaparkisi. Ana askeri asusyonu değil Yustinus yönetimi el koyarkisi. Resmen askeri der mi? Vaziyet mi vaziyet yüz vaziyetti mi? Ne askesi gelir bundan iyiydi. Onun yanında Theodorası yoktu. Evet. Artık Bizans'ı bu resanette kurtarmanın zamanı çoktan gel aks e, Bizans Ne Bizans'ın boku siktir. Ne? O da var, <gülüyor> o da var. Nesi got? Kısara got, got? Yustinianus de de Teodora demezut kukutat. Teodora zimiçok tıkı tok. Ruluma got? Aaa! <gülüyor> Aaaa! Bunlar da cemiyom cemiyoz geminiz abla? Postura göç! Kalispala, asket. Kalispala, me got. got. You speak English. English, Aksiyonazımı müzik, Kısalat et, Sensin Eğit. Vatalı dur. r ne dedi? Sarayda er yer mavi boyara atsak değil mi? Öyle dedi. O desey o mazese usma Sarayda yesil rey görmek istemeye kestim edin yok demedin üstü demedin <gülüyor> Merdivenin aslında toprak yesil boyar biliz. Breziz egoyu kesildik, banka ister misin? Madeseum madeseus madesecidir. O boya üstünde, mavi boyan insan, natür olarak kesin olaki... O boya natür olarak hastalara artırak. <gülüyor> emredersinim, emredersiniz, emredersiniz, emredersiniz madeseum madeseus. Sen emredersinim, sen yüksiniz. Eee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, Başka his, eyna boğuk olmamak da bu Bizans'ta. Birincisler, bu fiyatlarında yapılan zaman makarsız dikiyorlar. Ekmeği Ekmek de yiyiz. Sıkküm sıkküm sikiriz. Sen ödersin, sen edersin. Bir... Bizazlar, hukukta da, eyna şekliyi Hırsızları sezala durmak için özel mahkemeler, kurulak is. Bunların basında ena buraya doğru getirak is. Zine yapanları ve olanlara düşkün olanları için özel nova mahkemeleri kurulak is. Bunların basında ena kuaysitor getirak is. Çok yerinde olur mazesteum mazesteus mazesteemiz. Hatta kuaysitor ego olabilak is. Zine ve olağın size soğuk yağın olduğundan kuaysitor'a çok is düşer is ena para getiren isquaisitur ulaşsak kimsenir, bizde belirli ena para vermesin sol hukuki yol açısın. Belirli ena para verebilir verebilirsiniz, verebilir verebilirsiniz. Aksakmaz, iste olmaz, iste uzmatistiniz, bu tükener para olur. İsterseniz tutulardan alınatsak paraların belirli yüzdesi size aktarakiz. Sizin içinde düzenli gelir olur, yum olur, yus olur imiz. Δικ vaccines Εッ yht καταμψει όσομαχ External Αυτόν τον πτυσιννομόοι λήγο είσαι yarκ serve τους κατα 115e Ο Μητέρσογ producciónot Μητέρσνομοι relatable με βδίσ allies σε έναρεσσ proportional Και μέ αυτό τοταplease γινές π Jon lasers appreciate all the cracks βíll Casey δικshit Roma hukukunu özetle yakış. Ben yolunda girerim, gireriz, gireridiz. Bravo, bravo Janus. Ata bravo Yusuf ya, bravo idiz. Uksetiye, boza ne demiştin adalet? He ne iyisi yalan mı? Devlet getiriyor, mu? getiriyorsun, getiriyidiz. Getir Ev da yet da bilmedim, Adalet mülkünüzü temelliyorum, demeliyiz, demeliyiz. CONTIRI BONIANUS CONTIRI BONIANUS TENI ORDINARIUM Continuion, ORDINARIUS ORDINARIUS <gülüyor> PROVESIORIUM PROVESIORIUS PROVESIORIIS LAN VEUS <gülüyor> DEVRABININ PASTA VESTILIUM VESTILIUS VESTILIIS VADESTEUM VADESTEUS VADESTIRI TÜRAE DINIUM TÜRAE DINIUS TÜRAE DINIUS OSCAL DINIUS OSCAL DINIUS OSCAL DINIUS TUS ALIMINITSI CONTIRI ROMA AU CUCUMU CODEX TEMENTO Kodeks'ten <gülüyor> <Müsaadenizli, müsaadenizli, müsaadenizli. gülüyor> değil. Ne? Müsadenizle, müsadenizle us müsaadenizle miyiz? Madeste o kodeks. Papa zaparadibi zansa davet edakis. Delirdin sen minisi. O evli monovizitlerin bassi. Olsun yusti. Biz bu monovizitlerin kökünde Kazimiye urasmıyoruz. <gülüyor> Monovizitlik hiç küscedelius. Siz takriben versin mi, un versin yusu versiniydi. Vray kadin sen egoyu denir Tamam. Ayırdan ne kusar mıyorsun Tamam tamam. Siz istemez mı? Mesut müzidisin? Mes <gülüyor> Antolina'nın kontrası biri sarsış baskomutan olarak. Olamaz baskomuta mı gitsin? Ego'nun narses'ten rüşvet alarkis. <gülüyor> Ego'dan Antonina'ya söz verdi. Narses baskı seviyorsun. Bali Kapadokya'da yuvalı sevmedesin bırak. Ne ne? Bali'ye gitsin. Kamali, gitsin. <gülüyor> Ego Balıca'da gidiyordu. Sizden rüşvet alarkis. Ne gitsin? Ego'ya sormadan. Ego da parsimes tantus Svetlana kim? İstemezdim ben yüzmesiniz. Parsimes tamen nabo colmas. Olatsa parasını ver git. <gülüyor> <gülüyor> Zeus, cretinum <gülüyor> siddu simit. Zeus bu işlerde karışmaz, ummaz, usmaz. Çektiler, oturdular Gireriz. Ego gerekir. Ego ne? Ego da gerekir. Yani en akisi gerekir. Ego'yla kalabalik, dikkat ediyorsunuz. İmparatorun yatak odası bir çizlikte kutsal buğa ulaşıyor. Oradan era medren, bahsede gerekir. Bu medrenin bahsinde ve sonunda diyor demir kapı var. Ego içeride gerekir. Bu kapılar sürgüler içeriden asla diyor. Nasıl asla saklıyorsunuz? <gülüyor> i̇çeride adamlarımız var. <gülüyor> Çok. Sarayda gerekir. Yorgu'yu medren dibindeki kabinin önünde nöbetçi olarak gerekir. İstersin olanın da besisi. Her şeyi var, evet. var Çok güzel. Ulan bizim örgüt gibi zaman sensin dediği Bizim örgütten ego da korkarız, korkarız, korkarız. Ne? Evet. Ateni nöbetsiydi atakiz. Ego öbür taraftan dolaşıyor, dolaşıyor, İmparator yetti atakiz. Elna dio safi, adasında, bunların çörmesinde beklerim, beklerim, beklerim, beklerim. İmparator yüküden atla atakiz. Ego kapıları sürdülerine atsak hiç orman adamsar. Tepesinden geldik. Kutsal Doğu adasına Sikiyor musunuz? Sikiyor musunuz? Sikiyor <gülüyor> musunuz? Ne? Sen Kutsal Dağlası'na bekler E Ego çekip Nisa İmparator'un ağaçına O alacak! Eğer yataklanıyorsa Bir taklarım, bir taklarım, bir taklarım Ego Egonika diye bayrakız, sen kapsakız. Sen ne ol? Kısım. Afrik egoyu, siktir edivarı, siktir edivarı, siktir edivarı. Yastıyor bu. Ay yastı vakti sen ya! Sevgilim yok, sevgilim yok, sevgilim iyiydi. Sokak sevgilim, kısım. Yerken girerken seni merakim merakim merakim merakim sortalık, çok so krisik, halk ayaklanmış durumda, sokakta savaş var mı? Bizans'ta artık her geçten savaş var. Ya bu gezde çok başka, yolda hiç kimseden asla mı yapsın? Yok canım, Ego kayıkla denizden gelen, geçse boğaz, so, sakının sakının sakının. Balina var mı? <gülüyor> Balina Ego'ya dokunmayan. Sevgilim yok sevgilim, sevgilimin is ver ki artık seni is göremeyaksın. Zeus esirgesini, yum esirgesini, yum esirgesini. O ne <gülüyor> bittiğim konusman yorgu. Era yerektatıy. Ayy. Era tehlike vardı. Yok buraya yavrum yum yavrum yus yavrum is. <gülüyor> Biz artık er geçse, herkesin basında erseğ şey gelebilaksa. Yoksa era fenomenler içindesin. Yatı <gülüyor> artık... Gerç yes, meromenler içinde ezilen alt bozakları devirin devirin devirin devirin. Yorgo, biraz bu sapik ideoloğum. Sen <gülüyor> ego ile bugüne kadar hiç böyle konuşmayalım. Ne yapacağız başka işimiz var? Çok <gülüyor> mu nefret edekiz imparatorla imparatoristede? Mega nefrettim nefret. Aaa <gülüyor> neyse ne kötülük yaptılar sana. E bayağı iyi. İmparator yalnız korktu kötülük yapak. Asil mi kral büyü Mateo da arası bir mırsısın? <gülüyor> ne bittim konu aç istiyor bu? Yine go yok arisanmaki. Cela tarila ispanyolla viza svitsimde eden okarız. Sen sene nereye bakma akis? E, Teodora! So! Yerdim severine kadindir. E, Gözlerinle bak bak herkes birliklerime bakakiz herkesin bildiğine bakakiz. Bu tamaskarı Bizans'ın yarısı yaptosu. Yurt yalnız tarihte Keravede'den evvel Primo İmparatorluğu. Leonarda <gülüyor> herkesin İmam <gülüyor> da adam ayartaksın. Hayır. Yalan değil. Kockozay İmparatorit Seliman da adam ayartmaz. Herkes az önce gene söylüyorum söylüyorum söylüyoruz. Sen bunlara inanmayaksın yoksa. Senin niye birden Teodoranda bu katikersiz, <gülüyor> <kesinlikle>. köksüzsünüz? <gülüyor> İmparator Bu gece sen de ena zariflik sezinmiyor musunuz sezinmiyorsunuz? Ne sarayda ena Ne? İmparator Nasıl <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak keşke. Sokeli gelin. Na e, e, e, Nasıl redaktin. Davay da. Saray mafyası yine pormağı adamlarımız vardı. Na silni redaktin paratoru. Sırıki adamlarımızdı. İpradur kustu 20 dakika falan Oradan girek isim al. Sık yata döngört. Mordi mordi mordi deyiz. <gülüyor> Sakın yapma. Top tehlikeli. Yapama neydin? Nereden birek Bir tırnak havası. Bir kaza ver demektir, aşk kaldır demektir, aşk kaldırma zamanın bira her şey demektir. Bir kaza ver demektir, aşk kaldır demektir, aşk kaldırma zamanın bira her şey demektir. Çok sırnaşık bir sarmaşık daha esyülük sarmışken birazlı. Ocağın on sekizi, ayağın on fırtınası Sardı işte bizansı, demektir, bir iktidar havası İlk az haber demektir, başkaldırı demektir Başkaldırmak zamanı, her şey demekti. İlk az haber demektir, başkaldırı demektir Başkaldırmak baş zamanı, daha, her şey demekti. İlk az haber Başkadır demektir, başkadır var, Zamanı bira her şey demektir, bira zafer demektir, başkadır demektir, başkadır mı? Zamanı bira her şey demektir. Asya Best söylemeyesek. Demedim yok, demedim yok, demedim yok. Bunu istiler kovabilir yum, kovabilir yüz kovabiliriz. Fakat en güçlü adamlarım onlar. Kimsenin kaldıramadığı, kaldıramadığı mermirleri tek elle kaldırıyorlaryum. Kaldırıyorlaryuz, kaldırıyorlaryuz. Adamlar ve gibi. Bu insafide Asya Best söylemeyesek. Emredersiniz de Kalimer Kalimere istiyoruz. Kalimer atabilsin. Avukat sen ona ne yaparız? Herkes bunu doluslar doluslar. Çok dedikodusu bu Bizans. Ta simdi oldu fenomen. Ego bu evden burada gelmeden dedikodu ki o da gelir ki seygoda mesle. Sok dedi bu millet. <gülüyor> Allah sana nasıllı yapacaksın. Sen onun evinde patmento, insan hesapla ve mega sorunda. masonda. Ne dedi bu avukat senin ile derdin yok, derdin yok, derdi yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> Aptalıyım, aptalıyız, aptalıyız. Buraya ko komşudur. Tısatilerimiz ortak ve soket. Değiştirakis su satiği diyor On sadece vermen, ego sevimden çok memnun. Sen istersen değiştir. Diyeceğiz. Dışıldır çoğu adamı. En alttaki sati, ego'nun kahridi değişmez. Ulan dedim pekala, size zayıma zindadır. Bu druma kaç zaman kazanmak olabilir? İster nasıl dolanır? Ağzlarını kapatıp kapakların deliklerine insa bakiir burlas karanız. Daha yukarı satiya. Borular muslarını onun sati direkleri arasında sokar. Kazanların altında ateş yakakız. Bu anlaşma tamam olursa presyon yaptık. Zenon insati de beklenmedik patlamento. Aaa ne satık aldı ne en asel. Şimdi verecek parayı sakır sakır. Tı satıyı yaptırıyorum yaptırıyoruz yaptırıyoruz. Soh mevkanıma. Yeni mermer gelakız. Ne? Ne Konya'dan dayı ne Libya'dan nesi mermer gelakız. E Konya'da bu yüz dünyanın üstesindir tepsi. Nerede ganimet mermer, ganimet kolon var. Haydi Hanyesofya'ya. Hiç para haksamadan insat yapmak isteyarız. Bu gidişle yapanı, bu ustaya dönesek bu Hanyesofya. Ergün başka büyüktük, başka kalimlik, başka renkler mermer Oradan, buradan irili ufak bir kolonlar gider. <gülüyor> Neyi nerede koyatsak ki? Koyatsak ki, koyatsak ki. Yapacak senarmaya. Nasıl yaparsak ki? Biri Erdoğan mermer de gelirse Hanyesofya'yla sen Dünya Mermer Müzesi. Kutpermezler, sarsıcı, bütün dünya bize anı üstüne gülesek. <gülüyor> bize mega kolonlar gerek kanki. Artık isterdele gerek diye ya yesin kolon ya. Bağbek'ten gelen sekiz küsük kolonu ilk kiser ikiser yan yana koyar zaten. Tek koyarsak taşımaz bu anı. Asiktirologomuz. Bre usta, eğer yer kolon olarsak... Siksizliği perspektif içinde. O kadar sokakalara hiç gerek yok İzidoros. Med artistik hesap yaparız. Büyük kubbeyi onun altında iki kubbe tasıyarız. Onların altında beş kubbe, hepsini tasıyarız. O beş kubbeyi kim tasıyarız? Duvarlar tasıyarız. Nasıl yani? Gök kubbe, yedi iplikler silmeyiz, yedi kubbe. Biliyorsun bu tası. Ne? Tozlar tası. İşte bu tastan yaparız büyük kubbe. Kubbenin ağırlık, besmisli, azal bu mazalyus azal idi. Sanki bozlukta öyle durar. Duraçacak mı dersin usta? Hesapladım duracak. Üstelik bu sol kimsak tas. Tasın enası disi oynacak, enası erkek sivrisilecek, birbirinde zivan arı örületcek. Yüksün Ademius, istesin de dünyanın ağzıyı açsın Karatsan. Ne? İstiler aski yaparki. Ani spera diyor <gülüyor> <gülüyor> sahin mahkum yun mahkum yüzüm mahkum iyiz. Aksam yemeğinizi getirin. Zeus Zeus istemezinden görmüyor, Müslüman görmemişsiz görmemişsiniz. <gülüyor> rametliyiz rametliyiz rametliyiz rahmetli, Pederakki. E ne geçse zindanda yat herkes? Hep anlatmet oğlum yok, o sen sen o vakit sakin, zindanda dişme herkes. <gülüyor> e o da sen herkes zindan kötü yer. <gülüyor> Kaç gündür şurdayım, mahpusum yoksa imparatorum biri değil. <gülüyor> e biz sen zindan böyle kıyak yer. Sok <gülüyor> daha önce sus isteye <gülüyor> Bu sarap mü isse Gayet de bir sayın mahkumyum mahkumüst mahkumiyiz. Ve küküt, Apollonia saradı. Özel özeliyim, özeliyut, özeliyiz. Tamam, ops, yavaş. Soks, çok umurbo. Evet, daha böyle umurbozlarla birbirimizle birbirimizle birbirimiz. Eğna, bokluk, sıkazak, bu işi sonunda ya! <gülüyor> Yoksa sen bizim örgüttensin. <gülüyor> Nurgut! Ayaklanma, bas, relax! Ne yakalanması? Nikon! Oho, çıstıklar kapandı yokun. Hipodromda 30 bin kiski etsi lakis, ortalık etsi <gülüyor> lakis. E Vasilik ne olakis? Maserik'im. Eyvorkadas! <gülüyor> Yürürlükte üstün yanısı, mortim mortus, mortidise... De se plusum de se plusus Kutsal doğa adasında girer girmez organ gibi yakalanarız. <gülüyor> <gülüyor> o enen mortium martius martis. Soralıyım <gülüyor> asil soti Zeus davetlesini eylesin, melesini selesini diz. Peki egolisin böyle süitli zindanda öl. <gülüyor> <gülüyor> miza biliyorum, miza biliyorsunuz, miza biliyoruz. <gülüyor> İmparatoris ve emilius emirus emiriydiz. Görgün ikilinde zarar gelmeysek kuş sütüyle besleniriz. Besten Hayırdır insizeus. <gülüyor> <gülüyor> Başka en var ya? Yok en usius yumma en usius eius eiusiz. Et da velo Sanki mortium mortius mortidist et sen <gülüyor> Ne var Romşenmiş ki Romşenmiş sesini cemsiniz. Sayın İmparator'ın görüşmeye görüs bey geldi. Sayın makiumyum makium yüz makiumidir. Oy oh, yuraya. Ne? İmparatorizm. Tüccarlar <gülüyor> da. Emedersin yum emedersin yüz emedersin idir İmparatorizm. Yazıyor. <gülüyor> Aselia. Ya. Ne? Senin Aselya diye tanıdığın kadın aslında <gülüyor> İmparatorizm Teodor öydü <'yu> <gülüyor> Ay hakikatte sol korostopu görmesin gözünüz <gülüyor> Ama böylesine iyi görme hakkısı. <gülüyor> Sevgilim yum dersin içinde Ross bir Ross bir Ross bir istiyakis 이거 itiraz yum itiraz itiraz edeceksin. Erol da ne kadar aklımı baklayacak diyorsun. Bursiyerimde Mortius Mortius Martinez la koyuyor. Sonra küzüz o müzizik kıselen zikitap yüz dikihanus mezarap. Kuluga dot, üstihanus kısero kısirik Teodora zikizap tüm tümü tiki top. Kuluga dot, e maksimi ziksimo kısermin toksiki. Teodora toksiki ziksimo toksiki. Kuluga dot, aaaa! What's <laughs> that? Bak abitos. Emin Kuny'e girer ki çok sıkılım sıkılıyor. Ne? Sosakiz, o kadar çok sözde karışmayız. o taraf sözüldü, öbür tarafta sıkmak istedim. <gülüyor> İnsanların soğumasız ve hususas ve hususasız değiliz. Politika konusunda hiç herhalde bir yokken, politikus politikiniz. geçmek istiyorlar ki. Hatta imparatorluk olur. Yumunda göz, göz dikenler, yüz dikenler her zaman herkesi zatinden veya Sibirlik insanlara yalakalarla buraya gelmeye zatinden. İşte en kötüsü budur ve bunun en sakin zanı gönlü kötülerin hak ettiklerini bulursuz daha. Uramam var ediyim. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Ego iyi sey naboka neresi? Sen neresi? <Gülüyor> ne dedi kız? Agafeto kutsuz. Tamam, uzak is, vesikakis. <Gülüyor> Konu nedir? Papaziyon, papaziyosu. Galee. Ena dinik töreninde gitmek için para atayan kimse, ne olarak o balak o iste, ena kazay, sala bakaris, kal yine kapılı kapılıs gibi. Ne bak gemis banka ediyor oturursun. Mortiyum, mortiyum, mortis kimselerin vergilerini komşularından iste yani. <gülüyor> İstese de devlet hazinede ena hatun var gidip evet, pat mortis mortis. Eğer zincir kimden olursa bunun borcu? Mal varlığına en kolayla bileki. E, mal yoksa adini babayı yalakisi. <gülüyor> yok öyle beles. Yok da yine beles. Kim mort mortiz mortiz ise komşusu onun vergisinde sorumlu olasa. Aa! E, Mortmazaymışsın. <gülüyor> Zeus Zeus u. Komsu su onu mı durmasaymız? Masaysa eu, masaysa Deus, fazes que Devlette vergi vermek günah değil acaba olsun. Daha çok nova nova vergiler düşünürüz. Bizim limanlarda pip si girip pis kan kebilen niçin bizde gürek bastığı vergisi vermeyek biz? Zaten erkek biz asması oluyoruz. Niçin hiç kimse hava vergisi vermeyek biz? Pardon <gülüyor> Pardon, pardoniniz, madesteus, madesteus, madestenis, kontrimonialdınız nedir? Soktum, soktum, soktum, soktum. İsterseniz, egon, sizler Hayır, hayır, bisik bu. Madesteus, madesteus, madestenis. Piskopos, yuhu, piskopos, yuhu, alabas, Mas estou, mas Senato, tam se cadee dizia que tinha imperador na meu, martin da na Itália foi morto sem ficar mais. Iram a Bospo medistan que Mega problemi meu problema, seu problema, nem isso mesmo, Senato. Secretariusu. Siqu riba. Siquletos. Ats Senato, kappa parantez, Hum. <gülüyor> İki tinha de ver boiroultar, yuma se carma. Ve ziksik toplanma zorunluluku, katalogosların tisikalanı, yasa güçsünde imparatorna ve um, siz altında asasını yırmak <gülüyor> için. İsterin, durunmuyonun, durunmuyosu, duruniyetinin gerektirmediği öteki yasalar hakkında yaptığınızı, halk <gülüyor> parantez, hukuk sistemler, fazlalıkların, ateliyonu, ateliyonu, ateliyonu, ateliyonu, ateliyonu, ateliyon, parantezi, bu seferde. Su konuda tekrarlar yomun tekrarlar yusu tekrarlar indisi iki nokta birbirinin de üstünde <gülüyor> sigaret olurs, at parantezi senato, kapa parantez. <gülüyor> bir buğultular yumak tisikarma ve seksi ki toplanıp tisi köfte yeme durumu <gülüyor> dokun. <gülüyor> Kataloğda tisikar mı? ...daha kötü değil Katalogos'tan çıkan ilginç yasalar yerindeki bir hafta kaldırılmasını... <gülüyor> ...buyuruyor Ostologos... ...nobnağı satırmasını... ...madüskülüz karakter yaylar... <gülüyor> ...menayus dimyarus... ...hazir surdayken... ...i e, su kadar da kafa üstüne Minto'ya pisken... ...Aga Pintos'ta imzalaya gitsin yine sey ona lafis olsun yumuşak bir suni şey mazes istemez mazes, mazes ne yok parmak yanımda var bark pasakiz geldi yasa çıkarılırken her olay buluzlu, tüm konular kabarır. <gülüyor> Çok eskiler kuruldu Bizansın ortasında. Halkları <gülüyor> yarıştıran kumarbaz demokrasi. Halkları yarıştıran kumarbaz demokrasi. Halkları <gülüyor> savaşken başlar yarışları hem savaş kuruldu hem yarışları şokeskiler kuruldu midansın demokrasi halkları yarıştıran bu demokrasi güller boyu, gavişler konuşulur. O sayı dolmasaydı, hacı merki dönmeseydin, olsaydı. Halk dönmeseydi. görüş konuşurken, şiirler tartışırken, hacı ...çok eskiler kuruldu... ...Vizans'ın ortasında... ...atları yarıştıran... ...kumarbaz demokrasi... ...atları yarıştıran... ...kumarbaz demokrasi... Romadolu, Avantissimo, Eda Duvaran, Mavi Arama, Dekatius, Atari Pasadena, Yasuko, La Patra ve Mayra. Yoruba, <gülüyor> <gülüyor> Mavi Arama, Elefterius, Atari Talia, Aristo, Caracas ve Antonio. <gülüyor> İyiyiz, <gülüyor> Rum servis Rum servis Yunan servisinin dezli. <gülüyor> buyur yü, Sayın mahkum yü, mahkum yü, mahkum yü. Sana kaç soru yü, versen egoyu, Sen imparatoristlerin özel mahkumusun. Sen kaçarsan egoyu ayarlayayım, ayarlayayım. <gülüyor> Buradan sıkamazsam sildir, yapsın, sildir, sildiridesin. Asık değil miz? Olabilir. Ben ne dedim ama? Ancak imparatoriyesi seni affederse çıkabilir. Oy, koymak <gülüyor> buradan çıkar. Mega da, mega pes. Ne koymak istiyorsun? Mega da buradan sokma, vadaları, vadaları, vadaları desin. Sen ne düşünüyorsun burada sen de? Ay, ne sildi? Basket miyekilsin? Basketleriniz onu mu mü? gördün müyüm? Gördün müs? En az iki sersi çıkartmamalar. Kimi kazan hesabı bilinmeyen eneğeysa taraf tutmamak çok daha doğru. Herkes senin gibi düşündeyiz. Siz bu zeyniler hıllardır basini salar. Rahmetli bu rametli rahmetliyosun rametli ve nera kiye hep söylemem ki o. Olum yorgu bizi esekler göre terkesi. Çünkü biz inek kümünek gözüne giriyiz. <gülüyor> İmparatoristan. Peki Sardım. Emredersin gümle. Emredersin gümle. Emredersin gümle. Emredersin gümle. Emredersin E <gülüyor> Emredersin E böyle karniyeri kursa Yoksa dilini kestiririm, kestiririz, kestiririz. Kurs kurs kurs. Kaderim, kaderiz, kaderiz. Buyur yum, buyur düş, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Der, sinyus ve Medel Sinibis Biraz da dilsiz düşün bakayım. <gülüyor> Belki o zaman Mega'da da yasamak ister yum, ister yum, isterim. Zeus, rahatsızlık ve sinium, sinium, sinibis. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Uzat bakayım üstelini yoruldum. Nişe sen ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne dediysin? Şu son ateş yuyum, ateş yuyum, ateş yedislerken el yere gitsak, kolumdan kaçsak ay yok yuyum, yok yuyum, yok dedim. Kitle ya. Göreçiz. Neyim var? Niye ta? Doktoruz da gel hadi. Kalisper ha doktoruz. Kalisper. Mortis Mortis Mortis doktoruz. Atest var. Atest ne demek doktoruz? Ya yiy yum ya yiy yum ya yediniz. Sakin yum sakin yum sakin, sakinydiz. Sakin. Başka e, neler ise? Atest, ellelipsi El sakiz. Kolumda kadire ayak. Kitrel yum kitrel yum kitrelydiz. Ne? Baş, aybiyakiz. Ne? Kusakiz masindi ne diye doktoruz veba yok ya ne ki saslar şu ara biz hastas halinde yapılacak nasil yok bizi ta İsveç isteme ya kız seosa is mallak etayım veba tehlikesi nedir lütfen tıp botan hastalığı ve bulaşıcı az kimi buradan Don't you don't you it <laughs> Konusunda Kafayı da kalkayım. Siz soğuk boktayla ne hastalık? Ne? Hiç sakası yok. Sak! Murtim, murtim, murtim. Hastalık dedin yok da aklımda gerek. Sen seni duydun. Neyi? Üst dünyanın frenciyi atlatamadan... ...ben soğukluk konmuş. <gülüyor> <gülüyor> Haydi, hayırlı nöbet. Neyse ısmarladık diyoruz, ısmarladık diyoruz, ısmarladık Seyahat <gülüyor> seni, <gülüyor> <gülüyor> Sen seni duydun. Ne? Suriye'deki arkadaşlarım. O anlattı. Eskiden Suriye'de, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen seni <şeyi> duydun. Ne? Ne? Ne? İzaz karıştı gene, akılamaz biçimde Şimdi veba modası, kadıbesinin içinde. Ay ay ay ay ay ay <gülüyor> <gülüyor> Veba eden kötüdür, görece bir kutur geldi bu kutur Ay ay ay ay ay ay Ay ay ay ay ay ay Wir sind bis Kıştan çıkar durman, kim ödü. Ay ay ay ay ay ay Kennt gözüm Ay ay ay ay ay ay bir bayca seks olayı son buldu. Lacılar rubin yalar orta veda koz oldu. Ay ay ay ay Bir bayca duruluncaya otladım beradım. Öğlenler göz gözü görürdük. oldu ay ay ay ay Bir yerden geçtipler bebe mikrofondu şimdi beba moda sele do espade de semestre ay ay ay ay ay ay ay ay iremos pavid misil alaba estamos aquí en este Süleyman Doğuş, Aşk Barandes, Senato, Um, atamalarda yasa güçsümde ilk um, değil bas. farklı oldu eski zamanlarda Süleyman Doğuş, Aşk Senato, Um, atamalarda gerekli. Ama değil. Baskanlık sistemde horizontal daha geçsiz yapıyor muyuz yapıyoruz yapıyoruz. Artık RSI imparatorluğu filozofciliğe ne O, aç parantez e gul, kapa parantez mum. Filozofciliğin Zeus engele zeni getirdi bile RSI gözetim ve denetim altından zikiz zikit tutarkis. <gülüyor> bu yasa artık hiç eve amaçla hizmet etmez, cümlet meclis etmeziz, virgül, bilakis, üst nokta birbirinde yanında, <gülüyor> bu cümleden olarak bu yasalında katalogostan çıkanmış, daha önce katalogostan çıkanmış yasalar yanındaki röntgen kaldığı vasili buyuruyor astrologos, nokta satır vası, masusü külü karantereyayla, megayus dünyalık. Ats altında paranteze Cezar Flavius'u Justinianus, Germanikos'u Gotikos'u Vandalikos'u Fransikos'u Alaman Nikos'u Alanikos'u Antikos'u Afrikanos'u Kapatma Ats ik altın parantezi <gülüyor> Yaraşma yaraşma yaraşma, yaraşma, yaraşma kim de değil, uzak dusun. Koktirmonyanusku yasak üstündeki patronuna memnun balkondan bahsedekilerde yüksek sesle okuyak kesin. Duyan dedikodu su, bezebek kömür. Duymayan dedikodu su, bezebek küsabildirüm müdürüs <gülüyor> müdürüs. On beş dakikada bütün Bizans ölen herkestir. Ölde esirin sonra haliz herkest. Beni seyarsın. Beni alamazsanız, evem göreceğim seyarsın. Ne ne ne? Yarası yok. Kim eva beni diyor? Sekreter sizin yüz yüzdürdünüz. Sekreter şu ki, de görsün peşinmez, yüzmez, yüzmeziz. Evde yokuz. Çık dış çık dış çık dış. Azim Burda da deprem bursa, deprem dedeler yardım kampanyası tamamlanamadan iznikte deprem. <gülüyor> İznik deprem dedeler yardım kampanyası başlayamadan darsusuz. susuz. al akisi, sen alakisi, seher, merak et dedeler dönemde düşemeden, haydi <gülüyor> bebas al geni, asdiktir edivarius. Eee ne yaptı nabet, bursuzluğu okur. Dolasyum, dolaşyos, bu Bizans'ın üstünde. Ne? Ben gengin çok terk ediyor mu terk ediyorsun, terk ediyorsunuz, terk <gülüyor> olarak göndersin. Çok daha denginleşmiş, Mısır'a siz istersin? Misir'a gitme gitsin, azinesi en agemine yükleyecek. Gemiyi demir almadan en agemde <gülüyor> önde, hizmet tarafından soyulacak ve yakılacak. Fakti mesin bu işler çok da daim adamları var. Senin yaptığın, sen yaptığın seni. Yemekte zehirle yakın. Adidas mortium, Mortius, Mortius Morti. Doktoru spakak ve beba Diyor, ki. Diye sonra Adidas'in bir şey ki, ev isteyine Adidas'in böyle ena vasiyetname baal. Çok güzel, çok mega numara. Bakın, Nissi yani Zavallı Adidas da yapacak bu numara. Biz aslında çok genetik zengin var mı? <gülüyor> adidas. Bu konuklarının arama dingilyum dingilyus dingilin isi Tersler Kaşlar ele geçseden kesmişler Yarışta bastadığında dingil zaten koptu kopakız. ki O oh, hirre Ne? Mavilerin isi Artık yarışların da bakıştık ki Ya e, o da rakibi oynamışsa yarışsa o kazanar ki Al al Nedir de derdinyum derdimiz derdimiz derdimiz derdimiz derdi, Vitedan derdi, derdi, vebaya derdi, yakalanar O hirre Ne? Ne? Sana da bulan Ego'dan uzak durar ki işte. Vebadan biz en abok olmaz Biz yüz dünyamız Deozora birislerinde baytetlik kazandı. Deden milleti milleti sinir. Ego, valikten anlaca kadar Yerine eyna adam soyakı. Yapa yapa yapay yapı banka baytetlikse vali yapar. Onun da suyu isimli misini yus, isimliyiz. <gülüyor> Basimes vali olatsak, diyorlar yum diyorlar yus, diyorlar O ne? Ne? Adidas'ın genisinin soyunmasını yakin masinde çok basalıyorlardı. Arkadaşın biz herhaldesinde Theodora'yı istiyorsa Barsimest'i gösteren ki... ...istemiz hastalığı son açsak adamlayar ki... Aaa! O zaman hemen ol Akis! Ha bir zaten Elif teodoranın haptosu... Kim? Barsimest! He? Bre! Ne karıymış bu Theodora? Ego'dan başka, herkes becer açık tutarıyor! Barsimest! Dağdan gelen ki, Bağdakinin Barsin'de vali olan. So, Bozulion, Bozulius, Bozulidis, Bizan, So! Artık kim Bizans'ıdır belli değil! Yarın en astronot! Biz asil basinda var. Kovlakiz, tasmaziyum, tasmazius, tasmaziidi. Takmaya kisminde güveniz. Senin için çok iyi oldu. Malikten kovulakiz, Ağramızda katilimiz. İnsan olaciz. M C O M. <gülüyor> Ego kimse mekatilere gidi. Sizin aranızda ne isim var? Nubius, Nubius, Nubius Ego kendi kendine konuşaciz. <gülüyor> Ego da onları ezerek, Ese megloda kapadık. Evi alnis, demesinerius, demesinerius, demesineridi. Yordu. Yordu. Böyle ee, sanvasıyla birlikte mortmuyor mu? Mortmuş mu? Minis. Avv avv avv. Avv. Pop Ne diyor ki?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 ge gukak kuko ne diyatıs ne diyeki dolapeda gitti o ogo gige gukak kuko ogo pogo pogo koka gitiyor durale düşaktıs kankaktıs eymenim bir adam olacak ego o kaniko yıp gitdimiyorum Kibediniz kibediniz 10 tane delay olarak yesin. Gokkere gelen Gokkere gelen tik tikke gokk. Ne diyor bol, o yerde durun biraz üstüne aciz. Değil yok, o senin dedenin roland. <gülüyor> Siz de R ne diyor aciz? Rö, nesan. Öpüsünse geçen en hastalık herhalde. Zeka kültürünü öpüsünse diyorlar ya. Ne demiş Omeros? Ne demiş, ne demiş? Geçmeye aciz Poseidon Köprüsü'nden. Ne için takisi bedeni? bulamazdı drama ego gibi penetrasyon yaptırardı 1541 1542 1543 1545 bilecikende p e n hatta -2 gemide yükleniriz karispera Beni yapış yapış yapış edip diz, Felaket yum, felaket us, felaket edicek. Veba, sel, deprem, savas, savas komutanıum benzeriyodu, İtalya'da gotlarla bospostundan savasla kiz. Koadan İran'ınlar gelaciz, onlar gelaciz. Bizans küsmecek. Yakbanik yum, beniküs benikidis. Bizans küsmeyecek. İşte zek ve kiri la zek enin avvaso gibi. Düşmanlardan önce gözü dönmüş alt biz illidis eder kiz. Her şey adil, her şey gemilekler kiz. Sen de hazırlıklar yine vakit yarın sabah da karşı yolda çıkarsın. Kovadis. Bilmiyor yolu, bilmiyor yos, bilmiyor iyisi. Aktek Demir Almak günü gelmişse biz aslanız, Mesul'de gidemena gibi kalka kız bu limanda. Ayurist. Kaçmayacak yum, kaçmayacak yus, kaçmayacak biz. Kaçmaya kaçmaya Daha çok güzel günler olacak Bizans'ta. Gotlar sonunda yeniler. İtalya ayakların altında seriler Akdeniz hiç deniz ola ondan gelen onlar küstürtüler ki ilanlar gerip sekiler ki bütün dünya megaüst dünyanın önünde diz söker ki ancak bu güzel günleri evvel göremeyek mi sen mi soğuk as umurum yok örmüyo ömrümü diz kalak istersin ya Yok, sen minsi sen daha iyi gol gibi diyor triop bende kotsa eskitme sus sesini hayır Zeus Zeus <gülüyor> Nereden bir aptısın? Antonin'in hanım koptu, güvercin boku palında siktin. Kanserium, Kanserius, Kanserius. Siktiriyor <gülüyor> diyorsun. Bir dakika musalaktım, musalaktı, sala gibi sal muhabbetdim, betleşmedik biz. Kasmaktan kasmasına ne yap? Komalıs. Nereye kasacağız? Gene şey mi yazacağız, kim olarak kas yazacağız? Kasarsak biter tarih tarihin bizi getirdiği getirdiklerden tamamlamalıyız ömrü. Bu saray bizim evimiz. Al bizi bu saraydan. Koy Megada'da, en amanasti da. Biz artık hiç kimseyiz. Ey baya imparator itse denilmeyecek günler görmek istemez, yummez, yummeziz. Burada basında atam dimna mortium mortis mortis. Sarayında göğsünde kere kere zan veren imparator denir. Kan da çok so, güzel çöpendir imparator olmayı dilerim. Zahitti Prokofius'a dikkatiyum dikkatiyum dikkatiyiz... ...gizli gizleyen atariz yazar ki bizi... ...vezil edemiz. Pardonyum pardonyus pardoniyiz... ...Mazesteum, Mazesteus, Mazesteus İmparator... Ne var? Hı? Gm Enabok'tan haber... Hayır Mazesteum, Ey nabuzdel yoksa dimi Zeus Zeus Emredersin <gülüyor> Hayır dize bey Nikola'lar geldi Roma hukuku Sen para aldın, rüşvet 40 yıl kadar süründü. <Gülüyor>